ve her muhterese bid'e ah, ve her bid'e dhalale ve her dhalale cehennemde ve sonra muhterem kardeşlerim Selamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü Allah'un selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun normal seyrinde devam eden bütün derslerimize başlamadan önce geçen hafta hatırlatıldığı gibi içinde bulunduğumuz günler Allah Azze ve Celle katında en mübarek günlerdir. <gülüyor> ki Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz bu on güne yani zilhicce ayının birinden bayramın birinci gününe kadar ilk on güne Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yemin etmiş vel fecri vel yâlin aşır ve on güne yemin olsun ki diyerek bu on günün içinde bulunduğumuz on günün Fazilesinin ne kadar da büyük olduğunu göstermiştir Allah Azze ve Celle. Ki bizler yemin ederken sadece ve sadece Allah Azze ve Celle adına yemin ederken Allah Azze ve Celle dilediği şey üzerine yemin eder. Ki fecre güneşin doğuşuna yemin etmiş ve önemine binaen bu 10 içinde bulunduğumuz 10 günün faziletine binaen bu 10 güne yemin etmiştir Allah Azze ve Celle. Şimdi 10 gün dedik, 8 gün zaten geçti. Yarın Arefe günü inşallah ve bir güne de Pazar günü alay verirse bayramın birincisi günü. Allah Azze ve Celle tekrar tekrar bayramlara kavuşmayı imanla sağlıklı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Yarın itibariyle inşallah Arefe günü olması dolayısıyla yarına özel bir ibadet olarak oruç ibadet. Ki bununla alakalı olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahih-i gelen rivayette arefe günü tutulan oruç bir yıl önceki ve bir yıl sonraki günahlara tefarettir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu yüzden kardeşler bazı şeyler vardır ki Allah Azze ve Celle'nin mümine bir, müslümana bir fazlıdır, keremidir, ikramıdır. Özellikle de kış aylarında olmamız, günlerin kısa olması e, dolayısıyla hiçbir Müslümanın, hiçbir müminin bu ganimeti Allah Azze ve Celle'nin bu fazlını, bu rahmetini geri çevirmemesi gerekir. E, hepimiz günahkarız, hepimiz hatalıyız. E, Allah Azze ve Celle'nin rahmetine muhtaçız. Ki bu tür sebeplere ne yapmak gerekir? muhakkak sarılmak gerekir ve Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın inşallah bir yıl önceki ve bir yıl sonraki günahlarına kefarettir dediği kullarından hepimiz olmaya çalışalım. Bu vesileyle de yarın itibariyle inşallah Arefe günü bir güne de yani pazar günü de bayram Allah Azze ve Celle yarın inşallah imanla ve ecinliği yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den bekleyerek oruç tutan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet normal dersimizde bütün dersimizde kardeşlerim biliyorsunuz İmam Bukhari Rahimullah'ın Tevhid kitabına devam ediyoruz. Bugün inşallah 6 numaralı hadisi şerifi ki hadisi Celil İbri Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men la yerhamu Allahu men la yerhamu'n nas." İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet kardeşlerim, hakikaten önemli bir hadis. Ki öyle bir asırda yaşıyoruz ki insanların merhameti unuttuğu, merhameti elinden kaçırdığı insanlığını, Müslümanlığını yitirdiği, hayvanlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Evet kardeşlerim, o yüzden merhamet hakikaten insanların ihtiyaç duyduğu ki eğer ki biz merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Azze ve Celle'nin merhametini istiyorsak ne yapacağız? Öncelikle kendi nefsimize karşı merhametli olacağız. Yani ne demek bu? kendimizi ateşten kurtarmaya çalışacağız. Sonra insanlara karşı merhametli olacağız ki Allah Azze ve Celle ne yapsın? O vesileyle bize merhamet etsin. Evet kardeşler, adetimiz gereği eğer daha önce tercümesi yapılmamış ise o hadisi rivayet eden sahabenin kim olduğuna dair ne yapıyoruz? Kısa bir nüfuz cüzdanı ortaya çıkartıyoruz. Hadisi rivayet eden kimdi? Cerir İbn Abdullah radıyallahu <gülüyor> anh. Sahabi. Allah Resulü sallallahu arkadaşlarından. Ki kendisinin künyesi nedir? Abu Amr'dır. Zerir İbn Abdullah İbn Cabir el-Beceli el-Ahmesi. Ahmes Beci'le kabilesinin bir boyudur. Ve Beci'le ve Hasem de İki kardeştirler. Kahtan kabilesindendirler. Rabia İbni Nezar olduğu da söylenmiştir. Gerir İbni Abdullah radıyallahu anhu ömrünün sonunda Mebini'ye geliyor. Ve ashabına ne yapıyor? Ee, İslam'la kendisini müjdeliyor. Ve kendisi Zerir ibn Abdullah radıyallahu anh'ın hakikaten imanında sadık, hakkı söyleyen, hakkı hiçbir zaman gizlemeyen hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan birisidir. Ki Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü diyor ki kendisi Zerir ibn Abdullah Bâya'etun nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem ala ikavnus salâ ve i'tâiz zeka وَالنُسْحَيْ لِكُلِّ الْإِسْلِ Biliyorsunuz, insanlar çevrelerden geldikleri zaman belli şey üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a beyat ediyorlardı. Celil i̇bn Abdullah radıyallahu anhu da namaz kılmaya, zekat vermeye ve diyor her Müslüman'a nasihat etmek üzere Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a de anhu. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, din kabilesinin büyük bir putu vardı. Ve Gelir ibn Abdullah'ı o putu yıkmak için görevlendirmiş ki kendisi de radiyallahu anhu o putu ne yapmıştır? Yerle bir etmiş, devirmiştir ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buna binaen kendi kavmi olan Ahmet kavmine ve onun binicilerine at binicilerine ki Ahmes kabilesi o zamanlar ata biniciliğiyle meşhur olmuş bir kavimdi yani suvari olan bir e, topluluktu ki Ahmet kabilesi kendisiyle beraber yani Cerib bin Abdullah radıyallahu anhıyla beraber Bukhari'de geldiği gibi ne yapıyorlar o deli o büyük kutunu yerine bir ederek Allahü Vesselam'ın müjdeyi veriyorlar. Yine Ceri ibn Abdullah yakışıklı bir sahabe, güzel yüzlü bir sahabe. Hatta kendisine Yusufu her dahi olma bu ümmetin Yusufu denilmemiş. Uzun boylu bir zat. Hatta öyle ki e, ata bindiğinde neredeyse ayakları e, yere değecek e, şekilde uzun boylu ve güzel yüzlü bir sahabe iliş kardeşlerim. Kendisi Kufe'ye inmiş ve Ali radıyallahu anhu kendisini Muaviye radıyallahu anhu'ya elçi olarak göndermiş. Lakin Zerir ibn Abdullah Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anhu arasında meydana gelen savaştan ne yapmıştır? Kendisini muaf tutmuş, kendisi o savaşa katılmamış ve İbni Ömer'in bulunduğu yere gitmiştir. Ve Kırkısya denilen bir bölgede ki şu anda Suriye ile Irak sınırında Türkiye'ye daha yakın bir yerde e, Hicri 51 senesinde kendisi vefat etmiştir. Evet kardeşlerim, Cerir İbni Abdullah radıyallahu anhuyla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah kendisinden razı olsun. Evet Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki La yerhamullahu men la, la yerhamullahu men yerhamun nas insanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Buhari'de gelen lafız. Sahih Müslim'de ise diyor ki men la yerhamun nas la yerhamuhullah. İnsanlara merhamet etmeyeni Allah da merhamet etmez. Tabarani'de gelen rivayette ise Men la yerham men fil ardi, la yerhamhu men fil sema. Yeryüzündekilere merhamet etmeyene gök de merhamet etmez diyor. E, Taberi'de de e, Ebu Davud ve hakimde gelen rivayette erhamu men fil ardı yerhamkum men fil sema. Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki semada olan da size merhamet etsin. Taberi'de gelen rivayette مَنْ لَا يَرْحَمُ الْمُسْلِم۪ينَ لَا يَرْحَمُ اللّٰهِ Müslümanlara diyor, merhamet etmeyene Allah'tan merhamet etmez. Ve merhametle, rahmetle alakalı gelen bu tür rivayetlerin hepsinin manası nedir? Birdir. Yani bu ne demektir? Burada şuna delil vardır ki, rahmet Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatıdır. Ve Allah Azze ve Celle kullarından dilediğine ne yapar? Merhamet, merhamet eder. Merhamet hakikaten önemli kardeşler. Neden? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse diyor ameliyle ne yapamaz? Cennete, Cennete giremez diyor. Ancak Allah'ın merhamet ettiği meşhur bir kıssa var biliyorsunuz. İsrail oğullarından bir tanesi tam 300 yıl, 300 yıl boyunca Allah Azze ve secde ediyor. Namaz kılıyor, ibadet ediyor. Bu kişi öldüğü zaman Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varıyor. Ve Allah diyor ki hey kulum seni dünyada yapmış olduğun salih amelinle mi yargılayım, hesaba çekeyim? Öyle ya dünya nedir? Tarla. Yarın ahirette ne yapacaksın? Eksiğini biçeceksin. Seni diyor, dünyada yapmış olduğun talih amelinden, amelinle mi hesaba çekeyim yoksa merhametimle mi diyor. Şimdi düşünün adam 300 sene boyunca hep ibadetle uğraşmış, namazla secde etmiş, secdeyle uğraşmış. Neredeyse hiç günahı yok. Bu derece. Ve adam diyor ki Ya Rabbi beni amelimle hesaba çek. Ve Allah Azze ve Celle tabi meyzanlar kuruluyor. Sadece göz sıfat göz nimetini bir kefene koyuyor. Ve adamın yapmış olduğu o ibadetleri bir kefene koyuyor. Ve ne yapıyor? O 300 yıl boyunca yaptığı ibadet o göz nimetinin dahi ne yapamıyor karşılayamıyor. Adam pişman oluyor ya Rabbi beni merhametinle yargılar. Allah, a Allah Azze ve Celle merhametimle gir cennetime gir diyerek ne yapıyor? Onu merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizi rahmetiyle merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Amin. Amin. Evet. Allah Azze ve Celle muhakkak her kuluna inşallah merhamet eder. Merhamet ettiği kullarından eyler. Ancak o mutsuzlar vardır ki Allah onlara rahmet etmemiştir. Ki Efendim? Gidiyor mu? Evet. Ee, ve diyor ki Ya tuzze ur <gülüyor> rahmetu illa min şakî Allah'ın rahmeti ancak şakî olandan mutsuz baht olandan başkasından çevrim alınmaz diyor. Evet kardeşlerim. Daha önce ki peygamberlerin tamamından olsun veya kitaplarından tamamında olsun, bu Allah Azze ve Celle'ye vasfedilen rahmet sıfatı muhakkak zikredilmiştir. Ki Allah Azze ve Celle'nin en yüce isimlerinden bir tanesi hani diyor da Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yüzden Rahman ve Rahim nedir? Rahmetten türemiş iki isimdir. Rahmet de nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesidir. Allah rahmandır, Allah rahimdir. Çünkü rahmet sahibidir, merhamet sahibidir. O yüzden bazılara çıkmışlar bunu Allah Azze ve Celle'nin bir sevabı veya karşılığı diyerek tevil etmeye gitmişlerdir. Ama ehli i sünnet dediğimiz gibi bununla sadece olduğu gibi kabul etmişler. Diyor ki Allah Azze ve Celle bir بِسَبْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ يَفْرَحُ فَلْيَفْرَحُ اِنْ مُحَيْرُ مِنَّا يَفْرَحُ Ey Muhammed diyor onlara de ki Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinsinler. Muhakkak ki bu onların diyor dünyada topladıkları maldan çok daha hayırlıdır. Yani düşünün insan bir malı ne için toplar? Ya dünyada daha iyi yaşamak için ya da kendince belki de yani iyi tarafından düşünecek olursak tasattık edecektir. Allah yolunda cihad edecektir. Cihad edenlere yardım edecektir vesaire vesaire. Ama ne olursa olsun, eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti olmazsa topladığımız mal ne yapmayacaktır? Hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden sizler oturun Allah'ın fazlı ve rahmetiyle sevinin. O muhakkak güçlüsü dünyada topladıklarından çok daha hayırlıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim bu hadisle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. İkinci hadiste bu misalde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın merhametiyle alakalı bir hadis. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil لِلْحَانَمِينَ Allah diyor ki biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve bununla da hakikaten rahmet sahibi bir Allah Azze ve Celle'ye kulluktan ve yine rahmet sahibi bir peygambere ümmet olmaktan hakikaten Allah Azze ve Celle'ye ne kadar şükretse hakikaten azdır kardeşlerim. Öyle bir Allah'ın kuluyuz ki rahmet sahibi, öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki rahmet sahibi. Usame, Usame İbni Zeyd diyor ki, radıyallahu anhu, bizler diyor bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın yanında oturuyorduk. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir elçi gönderdi. Ve çocuğunun e, neredeyse ölüm altında olduğunu, küçük çocuğunun e, muhakkak gelmesi gerektiğini söylüyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen elçiye, kızının gönderdiği elçiye diyor ki Geri dön. Ve kızıma haber ver. İnne enne lillahi ma ahaza ve lehu ma ahafa. Veren de alan da Allah'tır. Ve kulle şeyin indahu bi Ve her şeyin Allah katında belli bir eceli vardır. Belli bir ömrü vardır. Ve ona sabretmesini ve sabrının ecrini de yalnız Allah'tan istemesini emret diyor. Ve elçi gidiyor. Yalnız birkaç sefer daha muhakkak gelmesi için kızı ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü ısrar ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Sa'da bin i ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhum olduğu halde kızının yanına gidiyor. Ve o anda çocuk kucağına alıyor. Yani torununu nefesi gidip gelir ve bir ses Çıkartıyor hızlı bir şekilde ve o esnada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gözleri yaşarıyor. Yanında olan sahbi diyor ki, ya Rasulullah ne hâde? Ey Allah nasuğu bu göz da nedir diyor. Diyor ki, herbi rahmetun cehlallahullahu fi kulub ibadî. Bu diyor, yani bu göz var ya. Allah Azze ve Celle'nin kullarının kalplerine koyduğu rahmettir diyor. Ve innemâ yerhamullâhu min ibâdîsirruhâmâ. Muhakkak ki Allah kullarından merhametli olanlara merhamet eder diyor. Evet kardeşlerim. Bu da Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâmun merhameti. Usame İbn-i Zeyd radıyallahu Anhu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın çok sevdiği bir sahabe. Ki babasını da çok seviyor. Değil, değil. Oğlu Usame'yi de çok seviyor. Ki kendisini muhacirden ve ensardan içinde Ebu Beker Radiyallahu ve Ömer Radiyallahu Anhu olduğu halde o ordunun başına komutan olarak gönderiyor. Ve buyuruyor ki Vallahi diyor o diyor yani Usame İbn-i Zeyd radıyallahu anhu emirlik için uygun münasif bir kimsedir diyor. Yani kendilerini yadırgayan kimseye. Yani düşünün muhacirden, ensardan kimseler var, büyükler var. Daha gencecik bir çocuk Ebu Bekir var radıyallahu hazreti Ömer radıyallahu anhu olduğu halde genç bir delikanlı ordunun başına. Yani bu uygun değildir gibi itirazlar geldiğinde... Allah diyor emirlik için uygun bir kimsedir diyerek Allah Resulü Aleyhisselam onu teyit ediyor. Yine Bukhari'de ve başkalarında gelen hadiste diyor ki kendisi ve torunu Hasan Allahu anhu için anhu için anhu için Allahümme inni uhibbuhuma. Allah'ım ben o ikisini çok seviyorum. sahibbehuma. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o ikisini çok sevdiği. Ne yapmıştır? Usana Allahu anhu için ve torunu Hasan radıyallahu an için dua etmiştir. Evet kardeşlerim kendisi 15 yaşındayken evlenmiş ve 19 yaşındayken de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etmiştir. Yani Allah Resulü vesselam vefat ettiğinde kendisi 19 yaşındaymış. Yani düşünün orduya komutan olarak tayin edildiğinde 19 bile herhalde değilmiş. Ve yani en fazla 19 yaşında bir delikanlı imiş. Ve yine Ömer radıyallahu anhu e, ganimetten bir şey verildiği zaman oğlu Abdullah'tan daha üstün tutarmış. Usame radıyallahu anhu'yu. Bunun sebebi sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Usame'yi daha çok severdi diyerek ne yaparmış? Kendisi oğlu Abdullah'dan daha uzun tutmamış. Radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Yine kendisi Irak ehli ile Şam ehli arasında meydana gelen savaşa katılmamış. Ondan uzak durmuş. Ve Kura Vadisi'nde 54 senesinde ilgili 54 senesinde vefat etmiştir kızlarından bir tanesi ifadesinde çünkü hadise e, kim olduğu hangi çocuğu olduğu Allah Resulü Aleyhisselam'ın hangi kızları o kızlarından hangisi olduğu zikredilmiyor. Ama burada eee Musannef İbnü'l-Ebi Şeybe'de geldiği gibi İbnü'l-Ebi Şeybe'nin geldiği gibi o kızının Zeynep radıyallahu anha olduğu ifade edilmiştir. Ki nitekim dikledilen hadiste Allah Resulü e, Zeynep'in yanına geldiğinde, kızı Zeynep'in yanına geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri e, yaşarmış, düzen, e, ağlamış ve e, bir adam Ey Allah'ın Resulü neden ağlıyorsun? Muhakkak ki sen bizlere ağlamayı yasakladın. Diyerek ne yapmıştır? Hadisin geri kalanını zikretmiştir. Evet kardeşlerim. Hadiste geldiği zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam çok güzel sözler söylüyor. Ve diyor ki inna lillahi me akaza ve me a'ta'' ''Veren de alan da Allah'tır.'' diyor. Şimdi bu ne diyor ki rahimahullah bir insanı teselli etmede veya taziyede en güzel sözler bunlardır diyor. Ve hakikaten dinin bir aslı olarak kuralları olarak içeren yüce bir hadistir, yüce sözlerdir bunlar diyor. İnne lillahi me ahas Yani ne demek? Mülkün tamamı Allah'ındır. Ve Allah Azze ve Celle yine kendisine ait olan şeyi almıştır. Yani düşünün bu can, bu nefis nedir? Bu mal, bize bir emanet değil mi? Yani emanet nedir? Birinden bir şey alırsın. Niye alırsın? Geri vermek için alırsın. Allah Azze ve Celle de size verdiği emaneti zaten kendisinin olan bir şeyi geri alır. Neden o zaman üzülüyorsun ki? Zaten emanet de mi gidecek? O yüzden Allah Azze ve Celle zaten kendisinden, kendisine ait olan bizim katımızda bizde olan bir emaneti geri alıyor. Velidur velahume ata. Yani Allah Azze ve Celle ne kadar onu bize karşılık vermiş olarak vermişse de ne yapacaktır? Gene alan odur. Çünkü Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır. Ve her şeyin kendi katında neyi vardır? Belli bir eceli, belli bir süresi vardır. Bu neyi işaret eder? Yani kadere imanı işaret eder. Her şeyin belli bir kaderi vardır. Allah Azze ve Celle bunu ezelden takdir etmiş ve yazmıştır katında lehvim O yüzden ne bir saniye geç kalır ne de bir saniye ne yapar? İleri gider. Bir şeyin zamanı geldiği zaman muhakkak o takdir edilen şey ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Allah'ın kaderi de bu değiştiremedi. Ve kulle şeyin indahu bi Ve her şeyin Allah katında bir eceli, bir ömrü vardır diyor. O yüzden ne yapacaksın? Bunu bileceksin. Kadere teslim olacaksın. Başım sağ olsun demeyeceksin. Veren de alanda Allah'tır diyeceksin. Bu bir emanetti. Allah emanetini geri aldı. Sahabeden bir tanesinin hasta bir çocuğu var. Gidiyor geliyor çocuk nasıl diyor. Karısı iyi diyor. Bir gün yine yolculuktan seferden dönüyor. Çocuk nasıl diyor? Çocuk öldü. Ve kadın akşamdan güzel bir şekilde çocuğunu ne yapıyor? Kefenliyor. Enes radıyallahu anhın annesi. Abu Talha. Güzelde kefenliyor. Ve sabah olduğu zaman al diyor. Bey diyor. Sana bir tanesi bir emanet verse. Sonra gelse o emaneti istese ne yaparsın? E ne yapın? Veririz diyor yani. Emanet. Allah da diyor emanetini geri aldı diyor. Ve sahabenin hakikaten e, kadere imanı hakikaten çok üst derecedeydi. Ve olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber veriliyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ikisi için de dua ediyor. Evet kardeşlerim, o yüzden insanın ne yapması gerekir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına tavsiye ettiği gibi sabreder ve sabrının ecrini de, sevabını da yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den talep eder. Evet, her şey Allah'ın katında bir ecel iledir. Allah Azze ve Celle dilediğini yapandır. Mülkünde dilediğini yapandır. Dilediği şekilde tasarruf sahibidir. O yüzden her şey belli bir ecel iledir, belli bir vakte kadardır. kadardır O vakit geldiği zaman ne bir dakika ne bir saniye ileri alınız ne de bir saniye ileri alınız. Artık ecel geldi mi, kalemler kalkmış, defterler dürülmüştür. O muhakkak Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle ne yapacaktır? Muhakkak yerine gelecektir. Kardeşlerim, bu hadiste görüldüğü gibi şuna çok açık bir delil vardır ki Allah Azze ve Celle her şeyi bir takdir ile yaratmıştır. Onu katında yazmıştır. Onun vaktini, ne zaman gerçekleşeceğini, ne şekilde gerçekleşeceğini muhakkak Allah Azze ve Celle en iyi şekilde bilendir. Bu da biliyorsunuz kadere imandır ki imanın rükümlerinden bir tanesidir ki <gülüyor> sonsuz iman ne olmaz asla ve asla gerçekleşmez. Ve Allah Resulü diyor ki sabret ve sabrın ecrini Allah'tan bekle. Sabır nedir? İnsanın nefsini Öfkeden, umutsuzluktan, ümitsizlikten, mutsuzluktan tutması ve organlarını da, bedelini de Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeylerden beri kılmasıdır. Yani cahiliye döneminde insanlar bir cenaze olduğu zaman, bir kimse öldüğü zaman ne yaparlardı? Feryat figan ederlerdi. Saçlarını, başlarını yolarlardı. Elbiselerini yırtarlardı. Yüzlerine vururlardı. Bağıra çağıra ne yaparlardı? Feryat figan ederlerdi. Olmadı. Günümüzde olduğu gibi ta o zaman da vardı. Ne yaparlardı? Ağız yakan kadınlar tutarlardı. O söyler, onlar ağlarlardı. Demek ki sabret denildiği zaman Ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle'yi kızdıracak veya kaderi tekmeleyecek. Ne yapmayacaksın? Sözler söylemeyeceksin. Sabredeceksin. Ve Allah Azze ve Celle'nin bahsede bulunduğu bu sözleri ne yapacaksın? Söyleyeceksin. Lillahi ma ve Veren de alan da Allah. Ve her şeyin Allah katında ne var? Bir, eczir, bir zamanı var. O zaman geldi mi işler biter. O yüzden ne yapacak? Sabredecek. Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirecek, sözler söylemeyecek. Cahiliyede yaptıkları ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın yasakladığı o davranışların hepsinden ne yapacak? At geçecek. Tutacak. Onların başına bir musibet geldiğinde ne derler? Biz Allah'tan geldik. Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Bunlara ne yapması gerekir? Onun söylenmesi gerekir. Çünkü her şey Allah'ın kaderiyle gerçekleşir. Bir Müslüman da ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin kaderine teslim olur. Olmak zorundadır. O yüzden diyor ki İbnül Kayyem Rahimullah sabrın hakikati şudur ki diyor insanın diyor İyi ve güzel olmayan şeylerden kendisini yasak etmesi, kendisini beri kılmasıdır. Böylelikle sabır, üstün tutulan güzel bir ahlak olarak ne olmuştur? İnsanlardan yerini almıştır. Evet kardeşlerim. <gülüyor> ve ne diyor? Allah'a kadere iman ederek ve Allah Azze ve Celle'nin e, emrine teslim olarak ve Allah'ın vaadine teslim olarak ne yapar? O niyetinin ecrini de yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle denmekler. Yok yok. O yüzden bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları tavsiye ettikten sonra, nasihat ettikten sonra kızı Muhakkak gelmesi için ne yapıyor? Evet. Israr ediyor. Muhakkak geleceksin diyor. Babası. Bir de Allah Resulü. Çünkü neden? Birisine dua ettiği zaman duası gerçekleşen birisi. Ki geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuğu kucağına alıyor ve ona Allah'tan şifa vermesi için dua ediyor. Ve Allah da ona onun duası sebebiyle ne yapıyor? Şifa veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki burada ilk görünüşte insanın aklına şu gelebilir. Madem ki kadere teslimiyet var, ölecek olan da elden gidecek olan da gidecek. Peki neden ısrarla kızı Zeynep radıyallahu anha Allah Resulü'nü muhakkak gelmesini istiyor? Yani Allah Resulü geldiğinde haşa onun kaderini mi değiştirecek? Hayır. Nedir? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her şey için bir sebep kılmıştır. Her şey için bir ecel kılmıştır, bir ömür kılmıştır. Ve biz gelecekte ne olacağını bilmediğimiz için ne yapmak zorundayız? Sebeplere sarılmak zorundayız. Biz Doktora gitsek de öleceğiz, gitmesek de öleceğiz. Doktor bizi ölümden kurtarabilir mi? Veya ömrümüzü daha fazlalaştırabilir mi? Kaderde yazılmış olanın üstüne ek yapabilir mi? O defterin düğüldüğü, kalemin kaldırıldığı o levhimasındaki şeyin üzerine yazı yazabilir mi? Ömrümüzü çoğaltabilir. Allah Azze ve Celle'nin kaderi nedir? Katidir, değiştirilemez. Ama her şey nedir? Bir sebep iledir. O yüzden Hz. Zeynep radıyallahu anhada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla çağırması nedir? Sebeplere sarılması dolayısiladır. Yoksa kaderi değiştirmek nedir? Asla asla değildir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da gelmiş o çocuğa dua etmiş Allah azze ve celle de onun duası sebebiyle ne yapmıştır? o çocuğuna şifa vermiştir. Muhakkak sebepleri nedir? Sarılmak zorundayız kardeşler. Ve o esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğu aldığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyor. Yani bu zayıf olana zayıf olanın zayıflığından dolayı bir rahmet izi olarak, bir rahmet eseri, alameti olarak ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözlerinden yaşlar akıyor. Sa'du radiyallahu anhu diyor ki Ya Resulallah ne hâda? Ey Allah'ın Resulü bu gözyaşı da ne diyor? Bunu neden soruyor? Neden şaşırıyor? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir e, ölünün arkasından ağlamayı yasaklıyor. Ve o da zannediyor ki bu da o türdendir. Allah Allah. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onu açıklıyor ve ne diyor? Bu kalbin üzülmesi ve gözlerin yaşarmasıdır diyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ölüyle alakalı yasakladığı şeyler nedir? Tamamen cahiliye adetleridir. Ölünün arkasından bağıra çağıra feryat figanlar etmek, elbiseyi parçalamak, saçı başı yolmak, yüze ne yapmak? Vurmak, kendisine zarar vermek, ağıtlar yapmak veya ölünün arkasından onun e, iyiliğini anlatan mersiyeler, şiirler söylemek veya o şöyle iyiydi bu böyle iyiydi diyerekten ağıtlar yapmak, mersiyeler yapmayı ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ve Sad radıyallahu anhu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ağladığını görünce şaşırıyor. Yani Allah Resulü bize yasakladığı halde neden? Halbuki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki kalp üzülür göz ağlar diyerek bunu da ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin insanın kalbine koyduğu bir merhametin eseri izi olduğunu söylüyor. Ve Devamında da ne diyor? Muhakkak ki Allah sadece kullarından merhametli olanlara merhamet eder. Demek ki o gözyaşı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kalbine koyduğu merhametin nedir? Bir göstermesi. Başka hiçbir şey değil. Yoksa o anda sahabenin anladığı gibi kendisini yasaklayıp da Kendisinin tekrar vuku bulabileceği at, bir şey asla düşünülemez. Yani şu mümkün değil ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyi yasaklayacak sonra kendisi yapacak. Bu mümkün değil. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu dini kendi yaşantısıyla ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Yaşayarak insanlara dinini anlatmıştır. Ve hiç kimse kalkıp bugün diyemez ki işte Allah Resulü selam burada bir şey demiş ve şurada gitmiş haşa ne yapmış? Ona ters düşmüş. Hiç kimse hiç kimse böyle bir şey söylemeye hak sahibi değil. Evet kardeşlerim. Bu arada tabi ki rahmetle alakalı Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatıyla Rahman ismiyle alakalı kendisini İslam'a nispet eden bazı fırkalar bunu tevil etmişler ve bunu Allah Azze ve sevabı, ecri ve bir karşılık olarak tevil etmişler, yorumlamışlar. Ve bunu derken de, yani nasıl ki eğer bir insanın rahmet sıfatı varsa, rahimse, merhametliyse, eğer bir insanın böyle bir ismi varsa, Allah'ın böyle bir ismi olamaz, gibi bir. Neye gitmişler? Yorumlamaya gitmişler. Tahrif etmişler. Bozmuşlar mağara. Şimdi dersimiz nedir? Tevhid dersidir. Tevhid nedir? Allah Azze ve tanımaktır. Eğer biz Allah Azze ve gereği gibi tanırsak ancak o zaman ne yapabiliriz? Ona gereği gibi saygı duyabiliriz. Ondan gereği gibi korkabiliriz. Başımıza bir sıkıntı geldiği zaman sadece O'na yönelikleriz. O yüzden tevhid dersinden kasıt nedir? Allah'ı tanımaktır. Allah'ı bilmektir. Allah'ı birlemektir. Peki nasıl tanıyacağız? İşte Allah Azze ve Celle وَلِلَّهِ الْاَسْمَاُ <الْحَسْنَة> Muhakkak ki en güzel isimler nedir? Allah'ındır. İnsanın merhameti var mıdır? Evet insanın merhameti vardır. Olmalıdır. Peki Allah Azze ve Celle'nin merhameti var mıdır? Evet Allah'ın merhameti vardır. Allah Rahmandır Rahim'dir. İnsanda da bu sıfat vardır ama Allah'ın insanın merhamet etmesi Allah'ın merhamet etmesi gibi midir? O isim güzeldir ama Allah'ın isimleri hüsnadır. En güzel olandır. Yani onların aklıyla bu ne demektir? İşte insanın bir vücudiyeti vardır, varlığı vardır, Allah da vardır. O zaman eğer insanın vücut yani sıfatı varsa haşa Allah var olamaz gibi bir sonuca çıkar ki bu da apaçık bir sapıklıktan başka bir şey değildir. Yani öyleyse hadiste ne diyor? Allah ancak merhametli olana merhamet eder. Demek ki Allah da merhamet eder, insan da merhamet eder. Öyleyse Allah'ta olan bir sıfat eğer insanda da varsa bu olum, dan, olumsuz hale getirilemez ve Allah merhamet sahibidir e, değildir gibi bir Ne yapamaz? Asla asla böyle bir sonuç çıkartılamaz. Zekil biraz önce daha önce zikrettiğimiz ayeti, ayeti kerimede Allah azze ve celle ey Muhammed aleyhisselatü Vesselam, onlara de ki Allah'ın fazlığı ve rahmetiyle sevinsinler. Yani bilsinler ki kendilerini yarın bağışlayacak, merhamet edecek bir Allah'la karşı karşıya gelecek. <gülüyor> bir kul diyor günah işler. Sonra kendisini bağışlayan, merhamet eden bir Allah'ın bir Rabbin olduğunu bilir de ona tövbe eder diyor. Ve Allah tövbeleri kabul eder. Ne yapıyor? kendisini merhamet edecek, kendisini bağışlayacak bir Allah'ın bir Rabb'in olduğunu bilirdi. Ve sakın şeytan da sizi Allah'ın rahmetiyle ne yapmasın, kandırmasın. aldatmasın, kandırmasın. Ne demektir bu? Kandırmasın. Yani kandırmasın. Allah dedi. Ya işle bir şey olmaz. Allah nasıl taş? Hayır. Allah'ın rahmeti nasıl genişse gadabı da öfkesi de o kadar geniştir, şiddetlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Cennet var, cehennem de var. Biz Allah Azze ve Celle'nin evet cennetini umarız ama cehenneminden de Allah'a sığınırız. Rahmetinden ümit kesmeyiz. Ama bunu da unutmayız. O yüzden kardeşlerim o Cahiliye dönemindeki insanlar dediler ki ayet kelime geldiği gibi "وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن" O müşriklere Rahman olan Allah'a rahmana secde edil denildiği zaman onlar "Vemal Rahman? Rahman da nedir?" dediler diyor. Yani bunlar Allah azze ve celle'nin zatlığını İnkar etmediler, zatını inkar etmediler ama Rahman sıfatını, Rahman ismini ne yaptılar? İnkar ettiler. Ve Allah da onları merhametiyle ne yapmadı? Karşılamadı Ve onlar Rahman ismini ne yaptılar? İnkar ettiler. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Rahmandır, bu onun rahmetine delalet eder. Allah Azze ve Celle alimdir, bilendir, bu onun ilmine delalet eder. Allah Azze ve Celle hakimdir, hikmet sahibidir, bu onun hikmetli olduğuna delalet eder. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında gelen, gerek sünnetinde, Allah Resulü Selam'ın sünnetinde gelen bütün isim ve sıfatlarla ne yapar? Bu şekilde ele alınır. Allah Azze ve Celle bizleri, Allah Azze ve Celle bizleri, rahmetiyle yargıladığı, rahmetiyle, Rahman ve Rahim ismiyle yargıladığı, rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından Ya Rabbi bizler hepimiz günahkarız. Eğer bizleri bağışlamaz, merhamet etmezsek muhakkak ki bizler fısrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rabbi bizleri affet, bizleri merhamet et Ya Rabbi. Ya Rabbi, Yalnızca seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun. Subhaneke Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk ve ahiru da'vana